Boş, Yaşam İçin Teknoloji Merhaba, Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği tarım zehirleriyle ilgili bir açıklamada bulundu. Açıklamada, sağlığımıza zarar veren kimyasallar tabağımızdaki yemeklerden, oyuncaklara ve nefes aldığımız parklara kadar her yere yayılmış durumda. Bebek ve çocukları 10 kat daha fazla etkileyebilen zararlı kimyasallardan korunmak için bu zehirlerin nerede nasıl kullanıldığıyla ilgili bilgilenmemiz ve doğa dostu alternatiflerini tercih etmemiz gerekiyor. Gıdamız başta olmak üzere tükettiğimiz ürünlerin içeriğini ve üretim süreçlerini sorguladıkça hayatımıza giren kimyasalların arttığını ve bu kimyasalların özellikle büyüme çağındaki çocuklar ve yetişkinlerle birlikte tüm doğal varlıklara neden olduğu tahribata tanık oluyoruz. Gıda üretiminde kullanılan zararlı kimyasalların bir kısmından etiketlerine bakarak kaçınmak mümkün ancak yeterli değil çünkü hiçbir etiket soframıza getirdiğimiz gıdalarda tarım zehirlerinin kullanıldığını yazmıyor dedi. Bu da Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği'nin yürüttüğü Zehirsiz Sofralar projesinin ortaklarından Pestisit Eylem Ağı'nın yani Pesticide Action Network kısaltım haliyle PAN yeni yayınladığı rehberde endokrin sistem bozucu kimyasalların hamile ve bebekler için daha toksik olduğundan söz ediyor ve zehirli kimyasallardan nasıl korunabileceğine yönelik önerilerde bulunuyor. Özellikle fetüslerin çok düşük miktarda olsa bile endokrin sistemi bozucu kimyasallara maruz kalmasına kalmamasının gerektiğini işaret eden rehberde hamilelik sürecinde bir zar ile korunan fetüsün Sentetik kimyasalların geçişini engellemediğini belirtiyor. Bu nedenle birçok kimyasal madde fetüse ulaşabiliyor. Pan anne karnındaki çocuk için tam anlamıyla bir sıfır tolerans yaklaşımının benimslenmesini tavsiye ediyor. 2017 yılında Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi'ne sunulan gıda hakkı özel sözcüsü Shuter'in raporu da tarım zehirlerinin bebekleri yönelik risklerine dikkat çekmişti. Pesisitlere maruz kalan hamile kadınların düşük yapma, erken doğum ve doğuştan gelen bozukluklara karşılaşma riski daha yüksek. Yeni doğanların göbek kordonu ve dışkılarında birçok tarım zehrinden oluşan bir karışım bulunuyor demişti Şüter. İnsana ve çevreye zarar veren tarım zehirlerinin yasaklanması için... Buğday Derneği öncülüğünde bir araya gelen yüzü aşkın kurum ve inisiyatifin oluşturduğu Zehirsiz Sofralar Pestisit Eylem Ağı'nın 23 Kasım 2019'da başlattığı zehirsiz kampanyaya bugüne kadar yaklaşık 16 bin kişi Change.org adresinde imza vererek katıldı. Bu katılım sayesinde 25 pesisit etken maddesinin yasaklanması 7 etken maddenin de kullanımının kısıtlama getirilmesi sağlandı. Ancak kampanya talepleri arasında yer alan Dünya Sağlık Örgütünün son derece tehlikeli, yüksek seviyede tehlikeli ve muhtemelen kanserojen olarak birilediği 13 etken maddeden 9'u hala yasaklanmadı. Zehirsiz sofralar pesisit eylem ağı, Bu 9 etken maddeli birlikte tavuk, baklagi çeşitleri, patates, soğan, şeker, pancarı da dahil çok sayıda meyve ve sebzenin içinde soframıza gelen, özellikle de bebeklerin ve çocukların hormon sistemine zarar veren diğer tüm tarım zehirlerinin vedilikle yasaklanmasını davet ediyor. Siz de bu kampanya birisi olarak katılmak isterseniz change.org/taksim-zehirsiz-sofralar adresinden imza verebilirsiniz. İtalya'nın Sicilya adasında yetkililer hava sıcaklığının bir ara 48.8 dereceye yükseldiğini açıkladı. Bu Avrupa'da kayıtları geçen en yüksek sıcaklık. Henüz Dünya Meteoroloji Örgütü onaylamadı ama yakında o da gelir. Herhalde Yunanistan'ın başkenti 1977 yılında 48 dereceyle bu rekoru kırmıştı. Şimdi anlaşılan Sicilya bu rekoru kırdı. Bu rekor ne kadar iyi bir rekor tabii. Şüphe götürür çünkü yüksek sıcaklıklar, aşırı iklim olayları her yere vurmaya başladı ki biliyoruz bizim de başımıza bir felaket geldi. Kastamonu, Bartın ve Sinop'ta sağnak yağış sonrası sel felaketleri gerçekleşti. Bununla ilgili afat yaptığı açıklamada sel nedeniyle Kastamonu'da 25, Sinop'ta iki vatandaşın hayatını kaybettiğini Bartın'da da kaybolan bir vatandaşı Arama çalışmalarının devam etmekte olduğu söylendi. 11 Ağustos'ta Kasım, Bartın, Sinop ve Karabük'te sağanak bu felaketlere yol açtı. Kastamonu'nun Bozkurt ilçesi deri yatağında bulunan bazı binalar çöktü. Bazılarında hasar meydana geldi. Enkaz altında kalan ve veselle sürüklenen 25 kişi ise yaşamını yitirdi. Sinop'ta da 2 kişi öldü. Bartın'ın uluslararası bağlı Kumruca Belediyesi, Akören Sövküler Köyü'nde ikamet eden 85 yaşındaki Arif Ünal da sele kapıldı. 700 kişi şu anına kadar tahliye edilmiş evlerinden çökersi diye durum. Böyle işte çok feci iklim değişikliği nedeniyle. Bir de tabii şu anda pandemi yaşıyoruz. Bütün bu iklim değişikliğinin de beraber. Bu pandemide de okyanusların korunması için çalışan Oceans Asia kuruluşunun raporuna göre... Okyanuslarda yaklaşık 1.6 milyar maskenin yüzdüğü kaydedilmiş. Şu anda çok korkunç bir şekilde deniz canlıları bu maskeleri yutuyor, yiyor, ölüyor. Bu nedenle çok ciddi bir tehlike de bu. İklim krizine karşı ve doğa için harekete geçtiğimiz bir gelecek diliyoruz. Esen kalın. Gezegenin Geleceği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 ja, için teknoloji. technologie.